يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا بأنت المسلمون <تصفيق> يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساعة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما اما بعد فاستغرق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور مختتفاتها وكل مختتفه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم با Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah siyer sohbetimizin 7. konusu 13. dersindeyiz. Nebi ve Vesselam'ın hayatındaki e, raculiyet dönemi, yani e, olgunluk çağı. Tabii tam 40 yaşları e, civarında oluyor bu. 40 yaşında biliyorsunuz Risalet geliyor. Hemen bunun öncesindeki bir dönem var. Oradan bahsedeceğiz inşallah. Yani Kabe'nin inşa edilmesi, Kabe'nin yeniden bina edilmesi ve aleyhissalatü vesselamın sıfatları, ahlakı, yaşantısıyla ilgili şeylerden bahsedeceğiz. Özellikle bunu buraya almış müellif, yani kitabı yazan kimse. Sebebi de aleyhissalatü vesselamın hem yaratılışı bedeni, hem ahlakı, hem de diğer sıfatları bilinsin, ona göre e, şekillensin, ona göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl biri olduğu tasavvur edilsin, düşünülsün diye çok da isabetli olmuş elhamdülillah. E, i̇nşallah bunlardan bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı kardeşlerim en güzel sıfat üzere yaratıyor. En yüce ahlak üzere yaratıyor.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 Bi nimet Rabbike bi Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Yani deli bir insan değilsin. Aklını kaybetmiş birilerinin iddia ettiği gibi mecnun değilsin diyor. Ve inneke le ecren gayra memnun ve senin için muhakkak ki bitmeyen, tükenmeyen bir ücret vardır diyor. Allahu ekber. Ve inneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen en yüce ahlak üzeresin. Allahu Teala bu ifadeyi kullanırken adeta seçmiştir. "Alâ" harfi ceri A Arapçada istilâ manasına, yücelik, üstünlük, ulû yani en üst olma, en yüce olma manasına gelir. Ala harfi ceri yani sen en yüce bir edep üzeresin, ahlak üzeresin diyor. Allahu Teala Nebimiz Ali Siratü Vesselam'ı böyle taltif ediyor ve iki tane tekit ifadesi kullanmış. Birincisi başta inne kedeki inne, ikincisi de laaladaki lam'dır. Bunlar Arapçada tekit yani kuvvetlendirme ve güçlendirme ifade eder. İşte böyle beyan ediyor. Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakını bu kadar yüce olduğunu, bu kadar e, yüksek bir mertebede olduğunu Allah azze ve celle açıkça söylüyor. Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'ı Araplar, cahiliyedeki Araplar, yani dönemindeki insanlar emin lakabıyla lakab diyorlar. Yani emin e, sıfatını veriyorlar. Ona emin diye bir lakap takıyorlar. Ne güzel bir lakap. Yani o artık güvenilir bir kimse manasına. Güvenilir, emin. Onların güvenini kazanmış. Bu neden? Yani emanetindeki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 Yani dikkat ediyor musunuz? O, o dönemde e, bu bütün bunlar var, hem de hat safada, insanlar arasında çok yaygın. Ama Kabe'yi yaparken müminler iltizam gösteriyor. Allah Azze ve Celle'nin belki de bu evini e, tekrar tecdid edilmesinde, yapılmasında onlara bir ilhamı, onlara bir ilham adeta. Bir de e, tarihçi İbn İsa'nın haber verdiğine göre.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 daha önceleri siyah değilmiş. Beyaz bir renkte hatırladığım kadarıyla. Aleyhisselatü Vesselam bu taş için hadislerde, sahih hadislerde geldiği üzere cennetten gelmedir diyor. Ve Ademoğlunun elleriyle karardı. Yani şirk ehlinin eliyle karardı diyor. Kararmasına rağmen bu taş kıyamete kadar özelliğini devam ettirecektir. Şahitliğe devam edecektir. Ne demek şahitlik? Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste hacer Esved'i selamlayan bir kimse için yarın kıyamette Hacer-i Esved şahitlik edecektir. Allah'a Allah hattı. Allah. Allah Azze ve Celle kardeşlerim hepinize, hepinize oraya istilam etmeyi, selamlamayı nasip etsin. Selamlamak üç şekilde, hemen kısaca değineyim, öperek, el değerek, el sürerek ve el kaldırarak, geriden böyle. Bunların üçü de aynıdır. Hiç birinde şey yok.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 ee, ve onu görünce insanlar tamam diyorlar, medhe diyorlar onu, övüyorlar ve <gülüyor> biz onun diyorlar hakemliğine razı olduk. Daha peygamberlik gelmedi. Gelmeden önceki dönemden bahsediyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam bütün güzellikleri, bütün iyi sıfatları üzerinde taşımış, insanlar onu hakem tayin ediyorlar. İnsanların arasında hakem olmaz, gerçekten yüce bir görev.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 Neden böyle yaptı Kureyş? Biliyor musun diyor Ayşe validemize. O da hayır diyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam oraya gir, e, girmek isteyen kimsenin e, girmemesi için yani orada <gülüyor> kuvvetli, güçlü, sağlam olması oraya bir herhangi bir kimsenin kolaylıkla girmemesi için diyor. Oraya bir kimse girmek istediği zaman onu ta oraya çıkıncaya kadar bırakınlar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 Yani bir maslahat derken faydayı, bir mefsedeti e, gözeterek bunu yapmıyor. Mefsedet yani insanlar arasında fesat, fitneye sebep vermeyi def ediyor. Evet. Bundan da aslında bu e, davranıştan, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadelerinden ve bunu gerçekleştirmesinden e, fıkhışçılar e, bu kaydayı alıyorlar. Yani bunu örnek gösteriyorlar. Ve da örnek gösterdiklerinden biri bu. Toplumun manfaatine olan şeyleri yapmak,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 Osmanlılar tarafından İstanbul'da dokunuyor ve ondan sonra e, Kabe'ye hediye ediliyor idi. Ve söylendiğine göre e, ilk defa dibaç yani ipek kumaşı e, şeye Kabe'ye giydiren, Kabe giydiren e, Haccac İbni Yusuf yani zalim Haccac denilen kimse. Bazı rivayetlere göre de İbni Zübeyir yani Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam e, da de deniliyor. Vallahu alem bunlar tarihsel bilgiler.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 Abdülmelik bin Mervan emir olduğu zaman e, Zalim Haccaca e, bir yazı yazıyor. E, İbn-i Zübeyir'in yaptığını, doğru olmadığını, e, aleyhissalatü vesselamın döneminde olduğu gibi olması gerektiğini söyleyerek tekrar Kabe eski haline diyor. Burada söylenmemiş ancak hatırladığım kadarıyla e, Malik bin Enes, İmam Malik yani, e, malik mezhebinin e, imamı biliyorsunuz. Ona soruyorlar.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 yani bir daha yıkılıp tekrar e, eski temeller üzerine çekilmeye çalışılmamıştır bildiğimiz kadarıyla. Müslüman idravid ettiği sahih bir hadiste, küçük, küçük kalem pilli, en küçüklerini. Müslüman ettiği sahih bir hadiste e, yine bu kâbe'nin yanma olayından bahsedilirken Zubeyr bin Avvam dage yanınca eee tabii bu Şam ehli ile e, olan içerisinde e, savaşta Allah halem o dönemde meydana geliyor ve Zübeyr bin Avvam hacılar geldiği zaman e, onları e, Şam ehli üzere yani Kendisiyle savaşan, kendisine karşı çıkan kimselere karşı cüretlendiriyor. Onları teşvik ediyor onları, e, onlarla savaşmaya ve onların görüşlerini alıyor. Kabe yandı ya diyor ki Kabe diyor bu hasarları, delikleri kapatayım mı yoksa yeniden bozup yeniden inşa mı edeyim diye onların görüşlerini alıyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki Kabe onun görüşü şu eski temeller üzerine kalsın. Yani ve vesselam döneminde olduğu üzere.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 Zübeyir bin Avvam'ın oğlu ve Abdullah İbni Zübeyir bazı alimlere göre dört Abdullah'tan biri. Ebadile deniyor bunlara. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amur, Abdullah İbni Zübeyir. İlâhır. Çok faziletli bir insan. Ve bunu Ayşe Validemiz'den, bu yani hareketini Ayşe Validemiz'den işittiği, teyzesi Ayşe Validemiz'den işittiği, bir e, hadisten dolayı yapıyor. O da az önce size söylediğim hadis. Hani Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Ey Ayşe eğer senin kavminin cahiliyeden kurtulması yeni olmasaydı. Yani yeni daha e, cahiliyeden çıkmıştı. Yani e, İslam'la yeni tanışmıştı demek istiyor. Ve ben diyor bir nafaka bulsaydım. Yani kabe onaracak kadar bir para, sermaye olsaydı e, elbette ben diyor hicri o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 İnsanlardan, i̇nsanlardan da korkmuyorum diyor. Nihayetinde yapacağını yapıyor. Yani ta ki İbrahim Aleyhisselam'ın temellerine getiriyor. Ve o şekilde Kabe'yi yeniden inşa ediyor. Evet. Sonrasında da dediğim gibi Abdullah bin Abdullah Abdülmelik bin Mervan döneminde tekrar eski haline geri çevriliyor.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 putları üzerine lat, menat, uzzaya yemin ediliyor ya onlara yemin etmeye de hiçbir şekilde tahammül göstermiyor onlara adına da yemin etmiyor biliyorsunuz Allah'tan gayrısı adına kim yemin ederse men halefe bi gayrillehe fekal eşraka muhakkak ki Allah'tan gayrısı adına yemin eden kimse şirk koşmuştur diyor ve la ilah illallah demesi gerekiyor kefareto demesi gerekiyor yani la ilahe illallah gerekiyor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 şey yaparmış, kurtarılmış, babalarına varır, onun şeysini, masrafını, yetişmesine ben kefilim de ve onu alır yetiştirirmiş. Süfyanallah. Sonra da ya şu fıtrata bak. Allah Azze ve Celle'nin koruması. Vallahu khairun hafiba. Allah en koruyucu, en hayırlı koruyucudur diyor. Dilediğini böyle koruyor. Darik'e fatullahi yütsümen yaşa. Bu Allah'ın lütfüdür dilediğine verir diyor. Allah lütfünden versin bize.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 Ali İmran suresinde ve mâ kâne İbrahimu yehûdiyen ve lâ nasrâniyen ve lâ kim ve mâ kâne münel İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan değildi. Müşriklerden olmadı. O Hanif dine mensuptu diyor. Subhanallah. Ondan sonra adam devam ediyor yollar. Hristiyan bir alimle karşılaşıyor. Ona da işte dininden soruyor. Onun dinini din edinmek için nihayetinde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 Bana diyor bir, başka bir şey üzere, yani başka bir din üzere delillik et. Bana bu hususta bir yönlendirme yap dediğinde, bu şey Hristiyan olan alim, rahip, senin için Hanip başka bir şey bilmiyorum diye. Hanip nedir diyor bu adam. O da diyor ki, Hristiyan olan alim, İbrahim'in dinidir diyor. O ne Yahudi ne de Hristiyan'dı, o Allah'a ibadet ederdi.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 <gülüyor> kırmızılığa çalan bir rengi vardı. Koku kullandığından dolayı. Yağ kullanıyor, koku kullanıyor. Ee, o dönemlerde bayağı bir meşhur bu. Zaten bu zeytinyağı, has zeytinyağı insanın e, saçlarını, e, sakallarını güçlendirme özelliği var. Bunu kullanıyor Müslümanlar. Ve bir ve vesselam cismi boyu e, ne orta boyu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 Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi bir ikramdır. Allah Azze ve Celle hepimize bu ikramı versin inşallah. Amin. Evet, e, Cabir'den gelen bir rivayette Müslüm'de ağzı e, geniş, iki gözünün arasının ayrı biraz böyle uzunca, genişçe ve topuğunda da fazla et yokmuş topuğu, az etliymiş. Bir başka Tirmizli'de gelen rivayetet. Kardeşlerim Tirmizinin Şemali Şerif diye Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli ile ilgili bir kitap var. Elimizde var mı? Ee, o kitap bu hususta çok meşhur bir kitaptır. Ama onun muadili e, küçük kitaplar var sonradan çıkan. Aleyhisselatü özellikleri özellikleriyle ilgili onları e, temin edip bakabilirsiniz. E, Tirmizli'nin rivayet eden bir hadiste diyor ki e, sahabi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 İbn-i Sina'tü vesselam beyaz tenliydi. Yani e, <gülüyor> sanki böyle e, yumurta gibi, yumurtadan yapılmış gibi ve saçıda taranmış idi. Düzgündü diyor. Ebu Hureyre rivayetinde bunlar sahih hadisler. Hazreti Ra'tü vesselamın vesselam nübüvvet, e, peygamberlik yüzüne gelince Hazreti Sina'tü vesselam e, şey peygamberlik yüzüğü değil de peygamberlik mühürü e, diyecektim. Peygamberlik mührüne gelince a.s.m. peygamberlik mühürü ile ayırt edilen bir özelliğe sahipti. Mühür şöyle e, iki omzunun arasında arka taraftan ve sol tarafa yakın bir yerdeymiş. E, hadislerin e, söylediği şeyi özetle söyleyeyim ben size hadislerin anlattığını. Yuvala e, sanki böyle bir güvercin yumurtası gibi üzeri kıllı e, bir beze ee, o mühür, nübüvvet mühürü, mühürü peygamberlik mühürü, e, biliyorsunuz bunu ta çocukken kim görüyordu? Rahip Bahira görüyor ve onun peygamber olduğuna kanaat ediyor. Sahabeden de birçok kimse aleyhissalatü vesselam mührüne şahit ediyor. Hatta o mührü görmek için açıyorlar, sırtını bakıyorlar, sırtını öpüyorlar vesaire. Bunun gibi anlatılan hadisler var. Birinde mesela <gülüyor> Said bin e, Yezid'den gelen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a e, gidiyor. Diyor ki e, <gülüyor> Halam diyor beni Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü. Ey Allah'ın Resulü ben diyor e, kız kardeşimin e, oğlu e, hastadır. Kız kardeşimin oğlu hastadır. Diyor Aleyhisselatü Vesselam da onun e, <gülüyor> başını mest ediyor. Yani başını şöyle okşuyor. Ve bereket duası yapıyor, Sonra abdest alıyor. Ondan sonra da o da o abdest suyundan içiyor. Aleyhissalatü vesselamın abdest suyundan, abdest alıyor, sudan içiyor. Teberrük amaçlı. Ee, ve diyor kalktın e, sırt tarafına ve bu Aleyhissalatü vesselamın omzundaki diyor e, mühüre e, baktın diyor. Ve onun nasıl olduğunu, o mührün, peygamberlik mührünün nasıl olduğunu görüyor. Bir başka rivayette, birçok rivayet var da ben biraz daha şöyle kısaltarak geçiyorum. Ahmet ve Tirmizi'nin rivayet ettiği sahibi bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, Ey Ebu Zeyd diyor, bana yaklaş ve sırtımı sıvazla diyor. Aleyhisselatü Vesselam sırtını sıvazla diyor böyle. Ondan sonra adam da e, Ebu Zeyd de sırtını sıvazladım ve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 Bir başka rivayette, Tirmidzi'nin rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman saçları diyor böyle üç örgü şeklinde idi. Örgü şeklinde de görülmüş. Bir başka rivayet, Muharri ve e, Müslim'in rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları böyle e, saçlarını sarkıtırdı diyor. Müşrikler o zamanlar ortadan ayırırdı. Yahudiler de diyor diyor e,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 Bu özellikle son dönemlerde ve Vesselam'ın hayatının son dönemlerinde Tirmizi'nin rivayetinde Ebu Bekir e, diyor ki Aleyhissalatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü sen diyor beyazlamışsın deyince Aleyhissalatü Vesselam beni diyor Hud, Vakıa, am Amme yetisairun yani nebe sureleri yaşlandırdı diyor. Allahu Akbar. Bu sureler gerçekten çok ağır surelerdir. Genelde kıyametin ııı e, <gülüyor>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 Ee, ve yine Hibre şeklinde elbiseyi e, giyiyordu e, Bu da e, ketenden veya pamuktan yapılmış bir elbise Ayrıca beyaz elbisesi, beyaz renk elbiseyi tercih ediyor Ve diyor ki beyaz elbise giymelisiniz e, Ve ölülerinizi diyor Beyazlarla ketenleyin Biz elhamdülillah onu biliyorsunuz yapıyoruz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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam yüzüğünü yüzüğünü sağ tarafına takınırdı diyor. Yedincisi Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıyla ilgili bir birkaç hadis var onlarla da söyleyelim. Aleyhisselatü Vesselam yani böyle kendisini doyuracak kadar ne bir yiyecek yemiştir ne de bir şey içmiştir diyor. Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Yemin olsun ki diyor Nebi ve selam'ı böyle kötü hurmalardan yerken buldum. Yani kendisini doyurmayacak şekilde kötü hurmalardan yiyordu diyor. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam ekmekten ve etten hiçbir şekilde doymamıştır. Ancak insanlar elini uzattığı için mezbiran elini uzatırdı diyor. Bir hadiste Yemre Şemail'de.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 Karısı adamın e, hizmetçi köleyi e, azat etmesini söylüyor ve azat ediyorlar bir olaydan dolayı. E, dolayısıyla yani her halükarda yukarıda onlar övgüye layık, en yüce, en böyle güzel bir harekette bulunuyorlar. Hizmetçileri olmadığı halde kendilerine hizmetçiler ediyor ama onlar azat ediyorlar. Allah'ın rızasını kazanıyorlar.